Bismillahirrahmanirrahim 23 no'lu babımız dinin nasihat olduğunu beyan babı 95 no'lu rivayet Temümet Dar'den Allah kendisinden razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Din nasihattır buyurmuştur sahabeler kime dedik? Allah'a, kitabına, resuluna, Müslümanların imamlarına ve bütün Müslümanlaradır buyurmuştur. Yine 96 nolu rivayet aynı muhtevada. 97 nolu rivayet o da Cerir'den Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ali sallallahu aleyhi ve namazı kılma, zekatı verme ve her Müslümana nasihatte bulunmak şartıyla beyat et, beyat ettim demiştir. Yine Cerir bir Abdullahı ben Ali sallallahu aleyhi ve her Müslümana sadakatli olacağıma beyat ettim demiştir. 99 no'lu rivayet yine Cerir'den Ali sallallahu aleyhi ve söz dinleyip Taatta bulunmak şartıyla beyat ettim. Bana gücünün yettiği hususta cümlesini telkin etti. Bir de her Müslümana nasihatta bulunmak üzere ona beyat eyledim demiştir. Evet kardeşler. Hadis-i Şerif hakikaten çok çok önemli rivayetlerden bir tanesi. Aynı zamanda iman babında olması ve nasihatın da imandan yani imanla alakalı bir mesele olduğunun beyanıdır. Asıl yakalanması gereken nokta budur. Nasihat nedir? Nasihat e, Arapça bir kelime olması hasebiyle nasihat e, adam elbisesini dikti sözündeki kişinin e, yırtılan yerin yamanması o açın kapanması manasına gelir kelime manası. Istılahta ise kişiye hatasını kapatacak şekilde nasibini vermek yani nasihat etmek, ona doğruyu anlatmak, aklını başına getirecek sözleri hatırlatmak, Allah'ı hatırlatmak, Resul'a hatırlatmak, ahireti hatırlatmak gibi manaya gelir. <gülüyor> da gösteriyor ki kardeşlerim e, dinin direği nedir nasihattır mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki haç arafattır diyor. arafat kaçmışsa haçta ne olur kaçmıştır dininse ayakta tutan unsuru nedir nasihattır yani kişiye iyiliği emretme <gülüyor> kötülükten nehyetme Bazen insanlar Nasihat kime? Allah'a Resuluna deyince Bu kelimeyi mantıken yanlış Anlama yoluna gidebiliyorlar Halbuki Allah'a dendiğinde Allah'a nasihattan Murat ona iman etme Onun bizi yarattığı halde Ona hiçbir şeyi şirk Koşmama bu manaya gelir Resul'a imansa Onun getirdiklerine ittiba etme Yani şeksiz şüphesiz onu tasdik etme ve hayata geçirmedir. Ulemaya ise emirlere ise mesela bir gün e, daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız e, Mervan Ebu Said el-Hudri ile ne yapıyor? Mescide geliyor ve doğru gidiyor hutbe veriyor. Akabinde e, bir tanesi kalkıyor diyor ki hutbe namazdan sonradır diyor Mervan ne diyor bundan sonra böyle Ebu Said El Hudri ayağa kalkıyor diyor ki buraya kadar kardeş gibi elene geldik ama artık yollarımız ne yapar ayrıldı o adam doğru söylüyor diyor ve görevini ne yaptı yaptı her kim bir münker gördüğünde ne yapsın eliyle diliyle veya kalbiyle onunla mücadele etsin bunu yapan nedir <gülüyor> mümindir diyor burada demek ki kim olursa olsun isterse bir emir olsun hatasını gördüğünde ona ne yapılacak eğer halkı ifsat yönündeyse halkın içinde çıkıp ne yapmak onu uyarmak gerekiyor dikkat edin bakın ama şahsi ise toplum içinde değil kendini ilgilendiren bir şeyse onu yalnız gördüğün bir yerde ne yapacaksın ona hayrı söylemek zorundasın çünkü bu eee imanın da nedir bir gereği. Şimdi hadisin son tarafını ele alacak olursak bütün Müslümanlara. Yani ister tanı ister tanıma. Selamun aleyküm, aleyküm selam parolası girdi mi artık bütün Müslümanlara nasihat sana ne yapıyor? İmanının bir gereği. Eğer sen Müslümana nasihatı bırakıp da bana neye gidersen daha önceki sohbetleri de hatırlayacak olursanız İsrailoğullarının helakı nedendi ben uyardım anlasaydı deyip de sineye çekmesi ve Davut'un diliyle Meryem oğlu İsa'nın diliyle ne yapma lanetlenme ve Selam. ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onları nasıl lanetlemişse sizi de öyle ne yapar lanetler diyor öyleyse bize düşen kardeşlerim kim olursa olsun insanlara hakkı tavsiye etme ve nasihat etme. Bunu yaptığınız müddetçe kazanırsınız. Bakın peygamberlere, bir gün gördüğü bir münkere bana ne deyip gitmiş mi? Yok. Sahabeler? Yok. Tabi, çözülmeler başlamış. Bugünkü çözülmelerinin şeyi nedir? Hep bana nedir? Hep nasihatı terk etmemizden kaynaklanan şey. Hep bana necilik, bizleri ne yaptı bu hallere geldi. Hatta çok çok böyle birbirimiz olan bağlarımızın zayıflaması, sevgimizin zayıflaması, birbirimizi özlemememiz bile birbirimize nasihat etmediğimizden kaynaklanıyor. Eğer Müslümanlar hakikaten birbirlerini sevseler, <gülüyor> devamlı birbirini ne yapar, görme ihtiyacı hisseder. Sahabe karanlık girdiğinde garabet çalıyor kendine de. Bize ne oluyor? Onlar birbirlerini hep hakka sevk ederdi. Hiçbir zaman birbirlerini kötülüğe veyahut günaha sevk etmeye ne yapmazlardı? Gönülleri razı olmazdı. Hemen uyarırlardı. Bir sapan taşıyla uğraşan sahabeyi düşünün. Başka bir sahabenin ona mani olmasını düşünün. Yani hoş geldiniz. Ve aynı şekilde diğer sahabelere bakıyorsun bakın nasihat veya münkere mani olmayı da yaparken şuna çok dikkat edin sahabe hurma satarken bir kadın geliyor kadın bir savaşa giden mücahitin hanımı gel diyor şu odada daha güzelleri var deyip kadını ne yapıyor o diye alıyor öptüm sıktım okşadım her şeyi yaptım cinsi münasebet dışında her şeyi yaptım diyor kime söylüyor bunu Ebu Bekir'e geliyor böyle bir fiil işliyor ama vicdanı sonra ne yapıyor rahatsız oluyor Ebu Bekir ne diyor Allah'ın örttüğünü sen örttü fakat adamın vicdanı ne yapıyor rahatsızlık yani imanı Ömer'e gidiyor Ömer'e gider deyince insanlar hemen Ömer muhakkak ona bir şey yapar aklına geliyor Aynı ifadeyi Ömer de kullanıyor Allah'ın örttüğünü sende örttür Adam duramıyor imanı rahatsız ediyor Muharideki rivayette Allah Resulü'na geliyor Bak ikisine ferden gidiyor Allah Resulü'nün ise bir sürü insan var Nereden anlıyoruz bir sürü insan olduğunu Hı? Çünkü bu olayı anlatan birçok sahada var tek başına olsa bunu kimse anlamaz. Veyahut ben gittim Allah Resulü'ne bunu anlattım diyen işleyen sahabe nakleder. Ama bunu birçok sahabe anlatıyor. Gördüğü için. <gülüyor> Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu o kadar azarlıyor ki sen diyor Allah yoluna giden bir mücahitin hanımına mı diştin diyor. O kadar çok söz söylüyor ki artık adam mahvolmuş gidiyor. Ve akabinde Allah Azze ve Celle ona ayet-i kerimede gecenin ilk vaktiyle son vaktinde namaz kılanlara kefarettir meselesinde hemen adamı çağırıyor güzel bir abdest al iki rekat namaz kıl bu ona nedir kefarettir Ömer diyor ki ona mı has hayırdır böyle bir şey olan kimse ona has şimdi insan ne kadar günah işlerse işlesin ne kadar batağa batarsa batsın ona ne yapmak gerekiyor? Hayrı gösterme ve ona güzel nasihat etmek gerekiyor. <gülüyor> nasihat ederken de 99 kişiyi öldüren insanın hadisini hatırlayacak olursanız nasihat eden adam hakikaten karşıdaki nasihat istediğinde onun durumunu anlayamayıp da doğru nasihat edemezse ne ile öder? Canı ile Adam geliyordu ki ben 99 kişiyi öldürdüm acaba tövbe etsem Allah beni ne yapar affeder mi affetmez deyince ne yapıyor onu da öldürüyor bak kendini nasihatçı olarak görürsen ehil de değilsen bir gün de ne yapar gidebilir nasihat ederken de çok dikkat etmek gerekir öbürü nasihat ediyor ne diyor sen diyor tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki cümle doğru değil mi Doğru ama bak bu lan kalmıyor Nasihat devam ediyor Eğer diyor senin yaşadığın yer Hayırlı insanlar olsaydı Sabahki kendi aramızdaki Münazarayı düşünün Ne hallere gelmişiz Yani toplumun bir lideri dahi Çok rahatlıkla iğrenç bir şey yapıyor Ve gerine gerine geziyor İslam'da bunun hükmü ne Belli İslam'daki bu hüküm uygulanmayınca bu sefer geridekilerine caydırıcılık ne yapmıyor? Olmuyor ve geridekiler bu fiili alenen işlemeye başlıyor artık. Sen diyor burada ne yap? Kalma. Falan yere git. Orada iyi insanlar var. Orada tövbene ancak sadık kalabilirsin. Yani burada tövbe ama tövbene ne yapamazsın? Sadık kalamazsın diyor. Demek ki nasihat veren insan önce karşıdakini bir Rahatlatacak, ondan sonra ne yapacak? Yol gösterecek. Bu nasihat da çok çok önemli meselelerden bir tanesi kardeşlerim. Ve sahabeler beyat ederken her Müslümana beyat etme nasihat etmek şartıyla diyor bakın. E bugün aramızda emir yok, beyat da yok, nasihat da mı yok yani? Yani ben Allah Resulü'ne beyat etmedim, e, beyat etmediğime göre hiçbir Müslümana da nasihat etmem mi diyeceğiz böyle lakayet etme yaşayacağız sen etmezsen seni çocuğuna da etmezler senin hanımına da etmezler nesline de etmezler ne olur çözüldükçe ne yapar gider ama din nasihattır nasıl ki e, haç Arafat'tır diyorsa Arafat kaçmışsa hac da kaçıyorsa nasihat kaçmışsa dinde nedir gitmiştir artık hiçbir şey kalmamıştır hatta İbn-i Mace'de gelen rivayette hatırlayacak olursanız elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün ne yapacak eskiyip gidecek neden eskiyip gidecek bu Hı? o zamanki diyor ihtiyarlara rastladığımızda haç nedir oruç nedir sorduğumuzda onlar diyecek ki biz dinden bir şey bilmiyoruz Büyüklerimize, atalarımıza La ilahe illallah Sözünde eriştik Biz bundan başka bir şey bilmiyoruz diyecekler diyor. Bakın bu hep nasihatin Gittiğinden kaynaklanan şeyler Halbuki nasihat edilse bunlar olmaz mı? Ben Hacı Bayram Ezanı okunurken bile Ezan okundu mu diye bizim esnafa Soruyorum, bilmiyorum ki diyor Vallahi esnafa soruyorum Deneyin kendi esnafınıza çalıştığınız yerlere Ezan okunurken sorun ya öğlen okundu mu ikindi okundu mu Adamın kulağı ezanda değil Duymuyor ya Ben duyuyorum o duymuyor Halbuki bence namaza gidelim manasında Soruyorum hatırlatıyorum Adam duymuyor Düşünün ama Bu kitap kaç para dediğinde Onu tilki gibi duyuyor O ses daha yüksek Daha gür Gökten geliyor yani yukarıdan geliyor Onu duymuyor Hafif bir sesi ne yapıyor duyabiliyor. Herkesin kulak verdiği bir yer oluşmuş. Bizler kulağımızı sadece hakka vermemiz gerekir. <gülüyor> i̇şte nasihat da bir yerde çok çok önemli. Ee, hakkıyla nasihat etmediğinde birçok müşkülatların da gündeme geldiğini görüyorsunuz. Mesela kişi bir bir münkerde gördüğünde ona nasihat ettiğinde bir Müslüman öbürüne sana ne deme hakkına nedir? Sahip değil. Diyemez. Neden diyemez? Ben inandım dedikten sonra artık başka bir Müslümanın nasihatını kabul etmiyorum diye bir lüksü nedir? Yoktur. Kabul etmedi mi kibirindendir ve Allah'a sırt dönmedir. Artık bu dini boyuta geçmiştir. Yani Allah boyutuna geçmiştir ki, yapmış olduğu her tavır muhakkak kendine bir bela getirir. Onun için kardeşler nasihat edilirken de ederken de dikkat edilecek. Nasihat dinlerken de dikkat edilecek. Nasihat eden Allah için ettikçe yücelir. Allah Azze ve Celle onu temizler. izzet ve şeref verir. Haysiyet verir. Edilirken de eğer dinlemiyorsa insan haysiyeti şerefi kalmaz. Ve toplum içinde de şuna bak nasihat ediliyor da almaz ya da dışlanan insan haline gelir. Yani büyüklenen, kibirlenen manasında. Ama şuna da dikkat etmek gerekir ki mesela Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı şöyle güzel bir sözü var. "Bir adam diyor beni yalnız yakaladığında diyor, İstediğin kadar nasihat et. Anlat diyor. Almayacaksam da alırım." Ama sakın toplum içinde diyor bana nasihat etme. Alacaksam da almam diyor. Çünkü bu nasihat değil azarın bir çeşididir. Diyor. Yani buna da ne yapma çok çok dikkat etmek gerekir. Bak mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara bir nasihat edeceğinde sen niye böyle yaptın, sen niye böyle yaptın demiyor. Bazı insanlara ne oluyor ki diyor şöyle şöyle hareketler yapıyorlar. Halbuki şöyle şöyle şöyledir diye ne yapıyor? İsim zikretmeden meydana konuşarak o vakanın yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama ona yapılan hareketi görmedi mi? Fakat şahsını ne yapmıyor orada demiyor. Bazen şahsına da dediği oluyor mu? Oluyor. Onlar da söylediği sözü kaldırabilecek insanlar. Ben sen de hala cahili adetleri görüyorum dediği sahabe toplumun içinde söylüyor. Ve ne kadar ağırına gidiyoruz o sahabenin. Ve hemen o hareketini ne yapıyor? Düzeltiyor. Ama o sahabeye baktığımızda dostum bana şunu dedi, dostum bana bunu dedi diye rivayet eden sahabelerden. Sürekli aleyhissalatü ve ile görüşen ve hasbi hali hale olan yani bir muhabbeti olan peygamberliğinin dışında bir şahsi olarak muhabbetleri doğan insanlar. Bu tip insanların arasında ismen bu nasihatlar oluşabilir. Çünkü birbirlerini tanıdığı için ama nefislerin devreye gireceği bir yerde ortama sohbet etme, nasihat etme her zaman nedir? Hayırlıdır. Bunun dışında kardeşlerim din nasihat üzere olmaz hasebiyle ve her kişi de güttüğü sürüden nedir? Mesuldur. Yani büyük küçükten, koca kadından, kadın çocuğundan herkes devamlı bu müesseseyi çalıştırmak zorunda. Eğer sen Evliysen, eşine sürekli nasihat etmiyorsan Allah'la korkutmuyorsan Allah korkusunu, Allah sevgisini Allah'a sığınmayı, Allah'tan istemeyi Yani tevhide aşılamıyorsan Söz dinleyen durumuna düşersin Ve artık Üzerindeki hakimiyeti ne yaparsın Kaybedersin Nasihat dinleyen durumu Eve sakın geç gelme Şuraya gitme, şöyle etme Artık onun kontrolünde olmaya Başlarsın halbuki Allah'la korkuttuğun zaman Allah nasihat etsen geçmişin sahabesine bakın kadınlarına bir sahabe çıktığında belki 6 ay gelmiyordu kardeşte. Mesela hadis-i şeriflere bakıyorsunuz. Ben Taberistan'a gittim. 6 ay namazları seferi kıldım. E 6 ay bunun karısı nerede? iki sene falan savaşta kaldım. Namazları hep kısalttım. iki sene bu kadının kocası nerede? bakın hadislerden bile bunları çıkarın bunları bu kadın 2 sene evinde ne yapıyor Allah için sabrediyor 6 ay sabrediyor bizim kadınlarımız bir sohbete veyahut bir yolculuğa asla sabretmezler kocalarının başlarını didik didik yeme yoluna gider hani iman bu kadın imansız mı değil sen bu müesseseyi çalıştırmıyorsun bu müesseseyi çalıştırmadığın için bunun geç olan bir tarafı yok Nereden başlarsan bu müessese çalışır. Bunu çalıştırdığın zaman karşıdaki ha tamam der ve evet durur. Ama bizler bunu bıraktığımız için kadınlar erkeklerin üzerine şu toplumda hakimi değil mi? Hakim. Erkekler izinsiz hiçbir halt yiyemezler. Maaşlarını bile kuruşu kuruşuna kadınlar hesaplar. çok nadirdir böyle bir erkek çıksın kendi maaşını hesaplasın çok nadirdir inanın çok nadirdir ve kadınlarından izinsiz kocalar hiçbir iş yapamaz hale geldiler böyle mi İslam toplumu değil işte bu nasihat müessesesi düzgün çalışsa mesela anası kızını eğitirken babası babana bak ben nasıl muamele ediyorsam dedi. Allah'tan kork diye eğitse Hoca uğraşır mı kadınla? Yani ta nereden kaçırmışız bak. Şimdi aynı nesli sen de bozuyorsun. Şimdi senin neslin oluyor, oğlun oluyor. Anasının babasına olan ilişkisine bakarak ne yapıyor? Tırsarak büyüyor çocuk. Kız çocuğu ne yapıyor? Anasının babasına muamelesini görerek daha katmerli bir şekilde ne yapıyor? Alacağı erkeğe eğiterek, geçerek gidiyor. Karşıdakini otomatikmen Ne yapıyor? Yani bu nasihat sistemini bir yerden alın Bu şekilde Ve insanlar öyle bir bakış içindeki kardeşler Bir gün şurada oturuyor, Şu raflar yoktu Orada iki tane koca karı oturdu Anlattı mı bilmiyorum size Koca karı diyor ki şimdi öbürüne Öbürü soruyor Nasıl diyor kız diyor rahat mı Oo diyor çok rahat der. Damat o kadar iyi ki diyor Her işi kendi yapıyor Elini diyor sıcağı hızlan, soğuk suya sokturmuyor diyor yani her işi diyor damat yapıyor diyor. ne kadar memnun bak şimdi kadının yapacağı işi de o yapıyormuş biraz aradan geçti yarım saat falan ben bunu duydum da dikkatimi çekmedi önce burada yazı yazıyor bu sefer tuttu o kadın gelininden sordu ne kadar cadaloz geline demediğini koymadı hiçbir iş yapmıyor her işi oğluma yaptırıyordu. ben kalktım yanlarına gittim Teyze yaş kaç işte 65 Nerelisin işte koç Sen, sen nerelisin şuralı Teyze dedim damadı nasıl dedi? Aynı dediğini dedi Kızıma dedi O kadar iyi davranıyor ki sıcak sudan Soğuk su elini sokturma yani Her işi o yapıyormuş Aman sen üzülme etme Gelinin aman bırakılca dolazı Şimdi bak Bu yandaki kızı da iş yapmıyor Gelin de iş yapmıyor Birine söylediği söze bak. Birine söylediği söze bak. Yani niye birini yeriyor? Kendi oğluna hizmet etmediği için yeriyor. Öbürü ise kızı damadına hizmet etmiyor. Damadı onun yerine yapıyor. E öbürünün anasını düşün bir de. O da kim bilir ne biçim gelin oğlumu köle gibi çalıştırıyor demiyor mudur? Yani aynı hareketi kendi oğluna kendi kızına olduğunda yakıştıramıyor öbürün olduğunda başka tavır takınabiliyor nasihat bu yönlü olmayacak kardeşler. yakalatmak istediğim bu babanız bile olsa şahitlik istendiğinde ne yapacaksınız adalette nasihatta da adalette olmak zorundasınız eğer adaleti elden kaçırırsanız bu nasihat nedir? değildir belki büyük sündürüm Belki bir konumdasınızdır, belki bir koca konumundasınız, belki bir abi konumundasınız, ama nasihatın e, seyrine dikkat etmezseniz bu konumunuzu yitirirsiniz. Anlatmak istediğim bu. Yani değerinizi, saygınlığınızı yitirirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekir. Mesela öyle kocalar vardır ki ben nasihat ediyorum dinle, <gülüyor> sen de işleder. Aynen bir kocanın eline sigarayı alıp da Babanın Oğluna sigara içme lan Ben seni döverim dediği gibi bir de püfüttürür. Şimdi oğlan düşünür Ya kötü bir şey olsa babam yapmaz der Çünkü çocuk Yani hakikaten kötü bir şeyse Hatta öyle babalar der ki Ya ben bu mereti içiyorum sen bulaşma Hiç deme hakkına sahip değiliz. Bırakacaksın Bu fiili işlemeyeceksin ki senin nasihatın karşıdakine ne yapacak çünkü Allah azze ve celle siz başkalarına bir şey emreder de kendinizi unutur musunuz diyor. yani bu nasihatta bunlar nedir çok çok önemli ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatı boyunca anlattığıyla hareketleri birbirine ters düşen bir tane fiil bulamazsınız yani ettiği nasihat hayatında bunun zıttını ne yapamazsınız göremezsiniz onun için kardeşlerim nasihat dediğimizde çok çok önemli. Biraz üzerinde fazla duruyorum hadisin. Mesela birisi geliyor bana nasihat et. Kızma diyor. Adam gidiyor. Sonra geliyor diyor ki, unutmuştur diye benim sorduğumu. Başka bir yönünden geliyor. Yani böyle oturuyorsa buradan gelmiyor. Yer değiştiriyor. Veyahut da başka bir mecliste ey Allah'ın Resulü bana nasihat et kızma diyor adam gidiyor ortamını değiştirmesini bekliyor yine geliyor soruyor kızma diyor diyor ki herhalde diyor gene diyor hatırladı beni diyor gene başka bir şeyinde geliyor kızma diyor ha, anladım ki diyor bu huyu bende var ondan sonra ne bir insana ne bir deveye ne bir hayvana hiç kimseye kızmadım yani nasihat ettiğinde karşıdaki adamı ne yapacaksın? İyi analiz edeceksin. Her insanda kızgınlık yok mudur? Demek ki o insanda kızgınlık olduğunda ne yapıyor? Taşma meydana geliyor. Ve onun karakterini, güzelliğini, ahlakını ne yapabiliyor? Zedeleyebiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği da nedir? O yönlü. Yine bakıyorsunuz bir sahabe geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et sövme diyor o da aynı şekilde gidiyor bekliyor konumunun değişmesini bekliyor geliyor soruyor sövme diyor dört seferden sonra anladım ki diyor bu benim hayrıma bundan sonra ne bir insana ne bir deveye ne de bir başkasına asla sövmedim diyor kızgınlık anında insanın ağzından bir kötü söz çıkmaz mı çıkar bak bir nasihat her zaman bu nasihati insan aklında tutarsa yani bende bu hareket mi var Osman beni gördüğünde abi Allah razı olsun iyisin hoşsun ama bak kızdığında ağzından şöyle şeyler çıkıyor yapmasan bunları dememiz gerekiyor abi kızgınlık sana yakışmıyor bunları demesi gerekiyor demediğin zaman nasihat müessesesi ne yapmıyor çalışmıyor şimdi Osman Resul'a bu hareketi gördüğünde dese, aralarında muhabbet doğar mı doğmaz mı? Bu benim iyiliğimi istiyor. Bu benim daha hayırlı insan olmamı istiyor diyerek ne yapıyor? Muhabbet başlıyor. Bu sefer o da buna ne yapıyor? Gördüğünde, yalnız kaldığında Osman ne kadar iyisin, ne kadar hoşsun. Ama biraz daha girişken ol, bak, muhabbetimizi azaltmayalım, çoğaltalım deyip hareketlere girebilir. Ama nasihat derken de Ebu Davud'un Kitab-ul-Edepte bir rivayet geliyor. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Ali sallallahu ve diyor ki, <gülüyor> biriniz çay koyabilir mi? Hakkınızla ne diyor? Boğaz gene gidiyor. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Allah Resulü Ali sallallahu ve geçmiş ümmetlerde diyor iki arkadaş vardı diyor. Birisi diyor, münkeri hiç işlemez, çok dikkat eder. Birisi ise diyor arkadaşının Habire münkerle uğraşırdı diyor O diyor onu gördü mü Hemen yapma Allah'tan kork diye diyor ne yapar Onu uyarırdı diyor O da diyor Onun yanında yapmaz Allah razı olsun Ama daha sonra hemen Boş kaldım yine münkere dalardı diyor. Bir gün diyor Yine onu münker işlerken Gördüğünde Allah seni affetmeyecek Cennetine de koymayacak Böyle bir söz söyleme hakkına sahip mi birisi Değil Sen sadece uyarmak zorundasın Allah'la korkutmak zorundasın Allah adına ne yapamazsınız Konuşamazsınız Bakın bunda sınırına çok dikkat edin Ve akabinde Allah Resulü diyor ki ve ikisi de diyor Rabbına kavuştu Allah diyor o münker işleyen insana rahmetimle cennete gir dedi ama öbürüne sen benim cennetimden emin oldun rahmetimden emin oldun diyerek cehenneme koydu aleyhissalatü vesselam diyor ki kişi bir söz söyledi hem dünyasını hem de ahiretini yaktı diyor. nasihat ederken bu çizgiye ne yapacaksınız çok dikkat edeceksiniz çünkü Allah'la alakalı Allah'ın bildiği meselelerde Resul dahi susarken bilmiyorum derken biz nasıl olurdu onun adına konuşuruz? Nasıl olurdu onun adına ne yaparız? Hareket ederiz. Mesela halk arasında şöyle meseleler de var. Nasihat babında. Ben anlatırım ama bu anlamaz. Var mı bu duygu? Peki Firavun'un anlamayacağını Allah bilmiyor mu? Ona kimi gönderdi? Musa'yı gönderdi. Yumuşak davran. Bak, git ona anlat demiyor. Yumuşak davran, ola ki anlar. Öyleyse bizlerin de nasihat ederken karşıdaki anlamaz diye bir duyguyla hareket ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Ve ne kadar sert insan olursa olsun yumuşak. İster anlasın, ister anlamasın biz bunu ne yapma? Yapmak zorundayız. Yani en tepeden en aşağıya kadar ne yapacağız Bunu bu şekilde ele almak zorundayız kardeşler Hatta karı ve koca arasında Bir müşkülat olduğunda Aracının nasihat ederken Yalana bile başvurması nedir Caiz olan bir şey Nasihatçının buna da ne yapması Çok çok dikkat etmemesi Küskünleri barıştırırken Aynı şekilde Dilini çok güzel ne yapması Kullanması gerekiyor ama bunun yanında nasihat edeyim derken eğer ehil değilsen o işi yapayım derken tamamen insanlarda ne yapabilir? Bozabilir. Onun için Allah hepimize hayır versin. Nasihat imanla alakalı. Bu müessese çalıştığı müddetçe din neymiş? Ayakta. Bu müessese bittiği an dinde nedir? Bitmiştir. Herkes bu noktada kendi imanını ne yapması? Kontrol etmesi gerekir. Nasihat ettikçe varsınız Ettikçe duyarlısınız Nasihatı dinledikçe imanınız ne yapıyor artıyor Bu orantıları kaçırmazsanız Ömrünüz boyunca Ahirette rahat edecek Sizsiniz kaçırmışsanız Dünyada da ahirette de Artık nedir işiniz bitmiştir Ve yine Allah için dostluk Allah için düşmanlıkla alakalı Sohbetleri hatırlayacak olursanız Orada şöyle bir ifademiz vardı Bir Müslüman günah işledi mi ilk uzaklaştığı kardeştir Bunu unutmayın Ve nasihata en muhtaç o andır Sakın onu yalnız bırakmayın Bunu anladınız mı? Çok samimi insanların bir aradayken uzaklaştığını görürseniz Günahlardandır kardeşlerim Ya onun ya senin ya da her ikinizin eğer iki Müslümanın arasında uçurumlar büyüyorsa bu işlenen günahtandır. Hiçbir zaman hayır hasenat Müslümanlar birbirinden ne yapmaz? Ayırmaz. Öyleyse ya ikisine ya da üçüncü şahsa onlara nasihat etme düşer. Bu müesseseyi çalıştırmadığınız müddetçe siz de helak olmaya nedir? Mahkumsunuz. Şimdi bundan biris aramıza mesafe mi girdi? O ona yakınsa onun grubu oluyor. Bu bana yakınsa benim grubum. Bu sefer ne oluyor? Gruplaşmalar oluyor. Bu ayrılığın ne olduğunu bunlar zaten bilmiyor ama biz ikimiz biliyoruz. Anlatabildim mi? Biz biliyoruz. Sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. O da söylemese zaten iman da kalmıyor. Ama bunların olmaması gerekiyor. Bu hep nasihatın çalışmasıyla kaynaklanan bir şey. Bir Müslüman yaptığı her harekete dikkat etmesi gerekir. Öbürü dikkat etmez ama sennetmen etmen lazım. Biri bir şeyi hesaplayarak bir yere gidiyorsa sen onun hesabını bulacaksın. Çünkü Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette biz diyor bir yere oturduğumuzda azıcık bir bez parçası atılsa hepimize yeter diyor. Bir gün diyor bir yere oturduk herkes ayrı yere oturdu rahat için. Allah Resulü diyor ki ben sizin şeytanın gezdiğini görüyorum. Toplu oturun diyor. Yani düşünün bir arazide bile ayrı oturmanın ayrılığa sebep olacağını dinimiz söylüyorsa bize bakın. Ben pikniğe gittiğimizde veya bir yeriye gittiğimizde herkesi şöyle analiz ettiğimi gördünüz hiç? Kim kiminle oturuyorsa inan ileride onunla beraberlik ve kim oturduğu bir adam Bir başkasından hoşlanmıyorsa o da hoşlanmıyor Hale geliyor O da hoşlanmıyor Şimdi ondan ikisi mi oturdu Bu ondan hoşlanıyor bir Bakıyorum bu ileride onunla gezmeye başlıyor Ama ondan gezmiyor Ama hep beraber oturduklarında var ya Bu olay olmuyor Korkulaşma da olmuyor Onun için kardeşlerim Her hareketimize bizim çok çok Dikkat etmemiz gerekiyor Düşünün 3 kişi bir aradayken İki kişi hayır bile konuşsa yasaklanmıştı bak. Çünkü üçüncü duymuyorsa fısıldaşma babında onun kalbine şeytan bir şey atar da kardeşliği zedeleyecekse o konuşmayı dahi yapmayacaksın. Git başka yerde yap. Ama onun yanında ne yapma? Yapma diyor. Öyleyse bu nasihati ne yapacağız? Güzel almamız gerekiyor. <gülüyor> Eskiler der ki kız der gelin giderken Ana ona şöyle nasihat eder Kızım Erkeğinin kalkanını al bulaşık yıka Seslenmiyor mu? Kılıcını al kemik doğra Seslenmiyor mu? Kılıcından al işte Kötü şeyleri şey yap Ona da mı seslenmiyor? Yuları ağzına vur Sırtına bin de Her yere götür dehtir. Yani kadınlar Kadına nasihatı böyle yapıyor Veyahut başka bir kadın Kızım sen ona gök ol O sana yer olsun Sen ona yatak ol O sana döşek olsun Yani itaat et ki O da sana ne yapsın Karşılığını versin Kim insan da böyle nasihat eder Şimdi öbür türlü nasihat edene bak Huzuruna bak Evlerindeki hareketlerine bak Öbür türlü insana bak Bir aileye bakıyorsun uyumlu Hakikaten Eşi de kadını da Allah yolunda Hep nasihat eden insanlar Hiç kimse haklarında bir tek Kötü kelime söylemez Öbürüne bak şimdi Karı koca ilişkilerinin ters olan yere Aynı hayrı O aileden göremezsiniz Niye? Evde nasihat geçmiyor ki Başkasına adamın gücü kalsın Bunlar basit Meseleler değil Ve gelen nesil de aynı şekilde Yetişip gidiyor Aynı şekilde işte dinin nasihat olması Allah için, Resulü için, kitabı için Yani hepsini ayrı ayrı Bap olarak ele aldığımızda Hepsi imanla alakalı Allah'a verdiğin ahdi bozmayacaksın Resul'a iman ettim Dedikten sonra ondan gelenin Zıttına ne yapmayacaksın Hareket etmeyeceksin Öyle dangalaklar çıkıyor ki günümüzde Atları e, Bilmem neler oluyor Allah Resulü'nden diyor bin tane diyor hadis bile gelse, sarı bile dese diyor, sahabenin diyor, veya alimlerden biri sonra kırmızı derse diyor, o sarı alınmaz, kırmızı alınır diyor. Şimdi dangalığa görüyor musunuz? Ve bunu insanlara nasihat babında yapıyor. Bunlara da çok dikkat etmeniz lazım. Yani diyor, şurada diyor, bin tane diyor, sahabeden sarı gelse, alamazsın arkadaş diyor. Alimin bir tanesi kırmızıysa onu alman lazım. Diyor. Düşünün, bunlar da alınacak meseleler değil, dikkat edilmesi gereken meseleler. Bunlar ilmi küçüklerin yanında arayıp da küçülen, helak olan insanların halleridir. Kitap dendiğinde, kitaba iman bahsinde hatırlayacak olursanız, kitaplara iman, biz bütün kitapların Allah'tan geldiğine umumen iman eder, bir de hususen Kur'an'a, nedir? İmanımız vardır. Eksik bir şey var mı? Yok. İhtilaf edilen, Yok. unutulan, gafil bırakılan, ihmal, birbirine tenakuz olan bu ifadeleri hayata geçirirken de aklınızda ne yapmayacaksınız? Hangi mesele eksik de biz buna icma edelim? Allah'ın unuttuğu ne var da biz bir şeye bakalım da onunla kıyas edelim? Bunlara da İmanı zedileyen her hareketten Ne yapacağız uzak duracağız Buradaki nasihat deyince Bunları da ne yapmayacaksın Nasihat ederken unutmayacaksın Yani Hem eksik bir şey yok diyeceksin Hem ihmal edilen bir şey yok Diyeceksin hem gafil bir şey yok Hem birbirlerine tenakuz bir şey yok Diyeceksin Ondan sonra gideceksin Onu bırakıp da Bir meselede icma edeceksin Senin icma ettiğinin zıttına icma da var senin kıyas ettiğinin zıttına da bir kıyas var. Onu ne yapacaksın? Yani zan ifade eden bir şeyi eğer akide edilmiş olursan başka bir zan edilmiş bir şeyi ne yapamazsın? Reddetme lüksüne sahip değilsin. Ve insanlara da bunu nasihat ne yapamazsın? Edemesin. Ettin mi? Karşıdan bunun zıttına bir nasihat geldiğinde de reddetme hakkın nedir? Yoktur. Çünkü zan o da zan o da zannı ve tekfir müessesesini bile çalıştıramazsın çalıştıramazsın ama Allah Azze ve Celle'nin çalıştırdığı noktalar var mı? Var. sen onları dahi ne yapamazsın? kullanamazsın onun için nasihat derken bu noktalara da insanın çok çok dikkat etmesi gerekir ve insanlara nasihat derken burada da e, ölçüler hikmetle yumuşak sözle taviz vermeden karşıdakini kırmadan haddi aşmadan anlayacağı seviyede yani Bukhara'nın Kitabul İlim'de ilimde gelen rivayette bir kavme gittiğinizde akıl edemeyeceği şeyleri ne yapmayın söylemeyin. Ola ki Allah'a ve Resul'una ne yapabilir? İsyan eder hale getirebilirsiniz. Veyahut i̇bn Mace'nin 224 nolu rivayetinde gelen hadiste olduğu gibi ehli olmayana nasihat ne yapmayın? etmeyin domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzerdir. diyor veyahut Abese suresinde ama geldi de kaşını çattı yüz çevirdi diyor sen hidayete muhtaç olanı anlatacaksın o ne der? benim ona ihtiyacım yok ki onun bana ihtiyacı var tipinde davranacak bir insana da nasihata ne yapacaksın çok dikkat edeceksin bunların hepsi ölçülerin çok çok dikkat edilmesi gereken noktalar kardeşler çok dikkat edin bunlarda ölçüyü kaçırdığınız an anlattığınız nasihatta nedir boşa çıkar bu sefer senin de şevkeni kırılır yani nasihat kar etmediğinde veyahut karşıdan değişik tepki geldiğinde bu sefer de, nasihattı da güçte nedir? Kırılmalar meydana gelebilir. Onun için her noktanın ince ince düşünülmesi dikkat ederseniz hep şu anlattığım şeylerin altı ya ayet ya hadis dikkat ederseniz. İyi bir ilim gerekiyor nasihatta. Ve nasihatçının çok geniş karınlığı çok geniş düşünen affedici bir niteliğe sahip olması gerekiyor. Çok sabır, hoşgörü yumuşaklık ve feraset dediğim şeyi iyi yakalaması gerekir. Bunu yapamadığı zaman karşıdakine de bunun etkisi nedir olmaz. Bir de nasihat sürekli olmalı. Bir insan birine bir nasihat edip çekildiğinde aynı şahsa bir daha nasihat etse o ne yapmaz? Tesirli olmaz. Sürekli nasihat eden ve Allah hatırlanan bir insan olursak bu sefer ettiğimiz nasihat herkesime nedir? fayda verir. Bunu yapmazsak bunun faydası ne yapmaz? Kalmaz. Buna da çok çok ne yapmak? Dikkat etmek gerekir. Ve hadis-i şerifte din nasihattır. Sözü ise bir tembihdir. Kime? İnanıyorum diyen herkese. Din nasihattır. Sözü aynı zamanda nedir? Bizim için bir tembihdir. Unutma. ha? Unutma yani bu nasihat etmez senin imanınla alakalı bir şey sakın bunu terk etme Ha, böyle nedir bir tembihdir bunu bıraktığımız an insan kendi kendine nasihat edemez mi kendi kendine deder. der sakın bunu bırakmayın çünkü bu din nasihat nedir dinden olan bir şey imandan olan bir şey bunu bıraktığınız an sizde ne yaparsınız zaafa uğramaya başlarsınız. Aynen sel suyunun getirdiği her yerde ne vardır? İz vardır. İz. Orada eskiden toprak yok muydu? Vardı. O suyun kuvveti oranında bir yarıklık vardır. Nasihat edilmeyen insanlarda da öyle yarıklar vardır. Ve herkes görür bunu. Gören insan o yırtığı ne yapacak? Hadisin başından alın. Kelime manası neydi? İnsanın Yırtık olan bir yerinin, gözüken bir yerinin yamanması, örtülmesi manasındaydı. İşte o yarı, yırtığı herkes görüyor mu? Kapatacağız. Örteceğiz. Ve herkesin görmesini ona ne yapacağız? Mane olacağız. Şimdi geçen haftaki işlediğimiz hadislerle örtüştürün. Ben kendimde bir yırtığın, bir yarın görülmesini istemiyorsam, sende de istememem gerek. Bu nedendir. İmandandır. Ve imanı kamil olmanın da nedir? Hasetlerindendir. Bunu da ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Kulağımızda bir küpe olarak ne yapacak? Kalacak. Kaçacaksınız? Selamün aleyküm. <gülüyor> 24 noğlu. Bak, günahlar sebebiyle imanın eksilmesi ve günaha dalan kimseye kemalının yokluğu manasına imansız denilebileceğinin beyan babı haftaya mı bırakayım geniş olarak alayım şimdi mi işleyeyim nasihatlerine kalsın bu tamam çünkü onu da bir hadisten e, bir sohbet tipinde yapmayı düşünüyorum e, inşallah o zaman haftaya yapalım demek ki din nasihattır ve nasihata hepimizde neymişiz muhtaçmışız Allah'ın emrettiği bizden istediği her şeyi yapma ve anlatma Resul'a iman neyse bunu anlama yapma kitaba emre bütün Müslümanlara nasihat etme dini neymiş gereğiymiş Allah Azze ve Celle anlattıklarımızla anlamayı yaşamayı hepimize ve anlatmayı hepimize nasip etsin paniki Allahümme ve bihamdike eşhedü la ilaha illa ente estağfiruke ve töbule ve elhamdülillahi rabbil alamin